Fikrümüzde düşünecek, kitap okuyacağız, bol bol kitap okuyacağız. Yani okuduğumuz kitaplarda başka kitaplar teyit ettimiz lazım. Ve okuduğumuzda da evet dememiz lazım. Bunu da söyleyeyim. Kaçlar kalmıyor onları? 6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bismillahirrahmanirrahim, sure müminin, bugün sonunu işaret bitireyim de. Ant olsun ki, Allah yeminidir, ant ediyor. Ant olsun ki, biz Musa'yı Musa mucizelerimizle, mucize, peygamberlere ayet olağanüstü haller, göstermeyen mucize derler. Hz. Muhammed'in minaca çıkışı, bir mucizedir. Ee, ee, Hz. Muhammed'in bir e, ayı yarması bir mucizedir. Ayı yarmıştır. Bir şey de. Arkasından bir tabak yemekle hurmayla bütün olduğu doyurması muizedir. Bir madde suyla bütün ordu hayvanları da sorması bir mucizedir. Allah'ın peygamberlerine verdiği bir hafta. Ve her peygamber muize göstermek zorundadır. Peygamberliğini ispat için. Velileri de peygamber mirasçıları, peygamberlerin manevi mirasçıları, Veliler, evliyalar da. Onların da gösteriyor, Halikoy'da hallere e, ne de? Keramet. Keramet derler. Keramet. Onlar da o, o halde gösterirler. onlar da keramet. Ama veliler kerametleri. İsah etmek göstermeyi mecbur dinler. Gösteriler, sonra kendini tüllendi, bağırdederler, kalkar, banyo yaparlar. Çermet gösterdiği zaman, bildiğim o hali vardır. Göstermezler. Neticede bu kadar yeni arkadaşlar bana söylüyorum. <gülüyor> Musa'yı mucizeler mi seve? Abartıcı bir hıçede, hıçip deli. Hıçede, firavuna, <gülüyor> hamane, hamen. Mısır'da yaşayan zengin bir mesarlardan falan ve Karun'a Karun'da zengin adamı derler Karun zengini falan derler. Gönlendik de çok dalancı bir sihirbaz dediler Hazri Musa'ya Allah'ın koca peygamberine halk sihirbaz diyor. Gösterdiği şeye bu sihir diyorlar. İşte o tarafımızdan kendilerine hakkı getirince, haklı getiriyor onları. Onun diyorlar ki, onunla beraber iman edenlerin oğlu öldü. Çünkü Hazir Musa'yı kendi tahtına rakip geliyor Onu öldürtüyü oğlu oldu, zaman kendi tahttan çıkaracağını zannediyor. Daha çok olan bütün çocukları öldürün diyor. Bütün halkına aman. Yalnız kadınların diri dil, dil, dil dedi. Kafirlerin düzeni eder olmaktan başka bir şeye mahkum değildir. Kendi tahtlar elde gidince onun için mühim olan tahtları, serveti salmanları, başka bir şey mühim değil. Firavun, bırakın beni dedi. Musa'yı öldüreyim hadi şeykür Hadi Musa'yı öldürmeye kalkıyor varsın Rabbine yol varsın Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden ya yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum öldüsem fesat çıkmayacak Hadi Musa'ya fesat çıkarıcı ad diyor Allah'ın onları gönderdiği bir rahmettir Musa'da da ben hesap e, e, gününe inanmayan her kibirli insandan benim de Rabbim, sizin de Rabbimiz olan Allah'a sığındım dedi. Sen beni öldüremezsin. Ben Allah'a sığındım. Allah'ın eli benim üstümdeyken sen beni öldüremezsin. Firavun ailesinden olup da imanını gizlemekte olan bir mümin. Yara'nın ailesine mevzu, Hazreti Musa'nın dinine girmiş. O zamanki Hazreti Musa'nın Mus dini de müslümandı. Musa namaz kılar. Aynı bizim peygamberimiz o da namaz kılar. Ee, sonradan işte bu, yağı ona sahip çıktı, dinleyen adı. Yoksa o da zamanda aynı Kuran-ı Kerim'deki esasları bahsetti, daha başka bir şey söylemedi. Her peygamber aynı şeyi söyledi. Allah'ın kanunu değişmez. Allah'ın kanunu tektir. O kanun bir yapabildi bulmuştur, inmiştir. De. Bir daha o kanun kalmaz. Hmm. Nefriyavun ailesinde olup imanı gizlemekte bulunan bir mümin e şöyle dedi. Hmm. Siz bir adamı Rabbin Allah'ındır diye diyor diye öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizde apaçık mucizeler de getirmiştir. Hadi musun? Bir planı söylüyor. Bununla beraber o bir yalancı ise yalanı kendine ait, bizi alakalı etmez. Kendi kendine inansın. Fakat doğrucu doğru söylüyorsa sizi tehdit edeceği azabı, Allah onları cehennemde korkutuyor. Ya cennetten müjdeleyip ya da cehennemle Adabının bir kısmı olsun geliriz sizi çarpar onu öldürdüğün takdirde. Şüphesiz Allah haddi aşan iddiasında yalancı olan kimseyi muhakkak etmez. Haddi aşmamak. Her zaman fikirlerimizi böyle, fikirlerimizi de haddi aşmamak lazım. Çok fazla o sınırı vardır. Ondan sonra insanların sabri biter. Ey ev hazret hadi Musa konuşuyor. ev kavmim, bugün bu yerde siz garip olmak üzere mülk sizindir. Fakat Allah'ın mı Allah, hışmı, Allah kinli var. Allah kin der değildir ama, onu kin demedir, lügat kin yazıyor ama, şiddeti vardır. Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Yani Allah'ın dediğinden çıkarsa bu mal mülk fayda vermez. Allah'ın azabı gelip çatar. Firavun dedi ki, ben size hangi reyde bulunursam, hangi tavsiyede bulunursam, bulunursam ondan başkasını işaret etmiyorum. Size doğru yolun Hilafını da hilaf ters edemektir. Göstermiyorum. Tabii göstermiyorum. Kendi dinine göre doğru. Musa'ya göre doğru değil, yanlış. Hadi Musa, Allah'ın peygamberi doğru gösteriyor. Firavun da halka benim dediğim, benim dilim doğru Benim dilimden çıkmayın diyor. Sonuç şey bu. Günahse bu. Mümin olan o zat, hani Firavun ailesiyle mensup o zat, Dedi ki, ey kavmim, hakikat ben o sürü sürü pırkaların, pırkaların gruplar, pırkaların gününe misali vermenizden Nuh kavminin ad, semut ve daha sonrakilerin hali gibi bir maceraya sapıp felaketinizi uğramazdan korkuyorum. Şimdi bu adam Müslüman, gizli Müslüman, Hazreti Musa onlara doğruyu gösteriyor, Firavun eğri yolu gösteriyor. Firavun yoluna giderseniz, öbür kavimler gibi işte, bu kavmi, At kavmi, Semum kavmi, hatta hatta hatta bu Napoli'yi falan yıkan yakağıma Gözür Dağı'nın patlaması gibi felaketlerden, o felaketlerin de size uğramasından korkuyorum. Yoksa Allah kullarına bir zulüm diriyecek değildir. Allah, Allah kullarına Allah kullarını zul, zulmetmez. Allah kullarını Allah salim değildir. Allah bizi cehennemde ateşe attık da yak, yakılması için yaratmamış. Allah kullanın sebep acil her fırsat af. Eğer Allah'ın af işlerini hesaplasak dinlerse şey her fırsatta Allah konu affeder. Affeden biz gene de yapacağımızı yapacağımızı <gülüyor> yapıyoruz. Yani, Allah bugün girecek size tabii durumu yapacak değildir. Ey diye hakikat ben size karşı o Bağırışıp çağrışma gününden endişe etmekte Tabi kıyamet günden bahsediyor. Kıyamet gibi bir, diyen Allah bulak oldu. Herkesin birbirine karıştığı bir zaman. Bir zaman. Bu kıyamet gününde sizi azap gelip yakalayacak der onun sözüne uyarsanız, Firavun'un sözüne uyarsanız bu, bu azap gelip sizi yakalayacak. O gün e, hesap yerine köyün kopacak, hesabın göreceği o Arasat meydanına e, arkanızda bırakarak cehenneme döneceğiniz gündür. O gün hesaplar o Arasat meydanında yapılacak, görecek. Suçlu, suçlu, ayrılacak, Cennet, cehennemde cehenneme cennete cennete gönderecek. Diyor ki, sizin cehenneme doğru yönüp arkanızda Arasat meydana bıraktıktan sonra cehenneme günün ölmenizden korkuyorum diyor. Endişedir. Beğer onu söyledi bakarsanız. Sizi Allah'ın azabından hiçbir kurtarıcı yoktur. Eğer siz Allah'ın yolunda gitmezseniz sizi Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir güç yoktur. Allah kimni şaşırtırsa onun yolunu da bir doğrultacak da yoktur. Eğer Allah bir kimseyi şaşırtacaksa eğer, bak o zaten Allah şaşırtmıyor, kendi şaşırmış gider. Allah Allah peygamberden söyle bütün peygamberler şey Siz sadece kebir edeceksiniz, evet edersiniz. Siz sonra kesi yaptıramazsınız, yaptırmayın, kebir etin bırakın. Ne oluyor? Gelene gelin, gelmeyen şaşırı gider. Ama Allah bunda kalmıyor. Pey Peygamberin yani Kitapla gönderiyor ki, peygamberden sonra kitap okusunlar. Ondan sonra veliler gönderiyor, alimler gönderiyor. Öğretmenlerimiz var, hakimlerimiz var. Doğruydu, yol gösteriyorlar. hayır hayırdır diyorsak artık kendi kendin seçtin, güle güle. Ve sizi bu evli yoldan da hiç kimse kurtaramaz Allah'ın size. O soktu, o kökü ola, sizi, sizi kimse kurtaramaz artık, kendiniz girin ola. Allah sokmadı. de, kendiniz A Anadolu olsun ki, Musa'dan evvel Yusuf da size apaçık Burhanlar getirmişti, evi de olağanüstü gösterdiği gösterdiğinizde O vakitte onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Hatta o vefat edince, hadi Yusuf vefat edince, dediniz ki bundan sonra Allah asla bir peygamber göndermez. Çünkü Hazri Yusuf büyük peygamberlerdendir. Ve o kadar güzel şeyler getirmiş ya Hazri Yusuf, bundan başka bu, bu, bu güzel, daha güzel şeyleri artık yoktur. Göndermez Allah böyle peygamber ama işte Allah o haddi aşan şüphecileri böyle şaşırdı. Güzellikleri görüyorlar, geneli o güzelliklerin peşine gitmiyorlar, o güzelliklere sahip olmak istemiyorlar. Geneli o şey yollarına sapık yollarına devam ediyorlar. Onlar kendini gelmiş bir hücet olmaksızın hücet delil demişti dedim delil demek, mesela bestika deli bestika olmasının Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerdir. Bir deri boşu boşa inatını, keş gibi inatçılar. zamanda inanmışlar. Böyle gidiyorlar. Bu gerek Allah indinde, Allah'ın yanında, gerek iman edenlerin yanında katında en büyük, en büyük buğuz, en büyük imkan ee, ki adı var. Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böyle mühürler. Allah böyle zorban yola gelmeyen zorbanın kalbi mühürler ki artık bir daha yola gelmesin. Gözünü mühürler, bakar görmez. Kulağını mühürler, işidir, duymaz. İşitmek başkadır, duymak başkadır. İşidir. işidirsin bir ses gelir, anlamazsın. Duymadığın zaman anlarsın. İnsan kalp anlar. İşitmek insan kalp duyar. Kulağa işidir. Kulağa işidir ama kalp den duyar. Gizli gizli şeyler, irhamlar kalbe e, kulak vasıtası gelmez. İşitmek vasıtası gelmek. Duygularla gelir. Peygamberle gelen, Peygamberle gelen duygular. Efendime ayettir. Vahidir. Peygamber olmaya gelenler, olmayan gelen duygular da, şiirselamlara, bestecilere gelen nedir? İnsanlardır. Herkese gelir. Herkese, hepimize gelir. Ama peygambere gelen duygular vahiy. Bizim gibi gelen de duygular, duygu bir şey. İnsan derdi ona. Bir, bir bestegere ilham gelir. Beste yapar. Bir şaire ilham gelir. Şiir yazar. Bir şiir yazar. ilhamla. ve vay. şöyle dedi. Dedi o dönüşe. Ey Haman o vezir. Ey Haman benim için yüksek bir kule yap. Olur ki, ben o yollara göklerin yollarına giderim, o göklere çıkarım ve Musa'nın tanrısına yükselip çıkarım da ben onu mutlak bir yalancı sanıyorum ya, işte bu surette Firavun kötü amel ve hareketlerle süslendi, o yoldan saplarıldı, Firavun'un düzeni başka değil ancak, Hüsranda yedi, peşvandı bu yere, kule yapıp da nemrut gibi çıkıp Allah'a konuşacaktı. Zaten çoğu da Allah göklerde sen gökleri geziyor dedim. Yani ne işi varsa göklerde. Kendinde ara Allah, gönlünde Ali Allah gökleri ne işin var? O da gözleri bende çıksan Beni ha imanı gördün tamam. O bir defa kalbe gitti orada, Allah kalbe de görüş ediyor da. Maddede çıktı abi. Maddeden çıktı. Ama maddede çıktığı gibi gönlüyle gitti Miraç o. Eee onun e, gibi kuluna çıktık gitmedi. Dünyaya da gitmedi. Hadi bize bahri'nin bir, bir şeyi vardı. E, bu meseleyle de senin aya gidişin Hazreti Muhammed'in Mirasci gibi değildir. E, füzesi gidiyorsun ama onun yanında, gönlün günü füzesiyle gidiyorsun. E, haman benim içeriye yüksek kule yapılacak, işim olacak. İman eden ozat ki var ki. E, kavmim dedi. Biz, siz bana uyun. Size doğru yolu göstereceğim. Saraya mensup olan insan. Ey kavmim, bu dünya hayata ancak fani bir eğlencedir. Kaç senedir, görüşeceğiz ki. Ne demek bir söz var vardır. Gel, sen de böyle eğlendirten bir... Mal'dan bir tuyalan, gel sen de... Mal'dan bir yürüs, gel bir kuralan. Verir, o kadar da Sen hakikati aramana mani olur o mal. Zenginlik öyle düşükler, zenginlik seni hakikati ara, aramaktan men eder. Zenginliği paylaşmaz paylaşmazsan eğer, o zenginlik seni hak aramaktan, hakikati aramaktan men eder. Hiç peygamber arasında, veli arasında zengin var mıdır? Ben görmedim hiç. Ahiret ise o asıl durulacak yıldırın ta kendisidir. Ahiret durağı, ebedi olan yer. Bakın ha, sakın ha dünyayı boş verin de ahirette çalışın demiyorum. Dünya hayatını da değerlendirdin. Zenginleşin, zengin, her hak Ama hep bana demeyin, paylaşın, cemiyete paylaşın. Allah çok böyle, mesela mallarımı bitirir de daha çok büyük. Onun mağdığı var. Senin mağdığı dağıttığı ben sana daha çok olayacağım. Kim bir kötülük işlerse ona bunun benzerinden başkasıyla karşılık yapılmaz. Yani intikam alınmaz. Kim de erkek olsun, kadın olsun fakat mümin olarak iyi amel ve hareketlere bulunursa işte onlar içinde hesapsız huzursuzluklara kavuşup kavuşturmak iç cenneti gelenler. Geçenki, geçen dakika dersimizden Mesnevi de, de okuduk. Sana bir kötülük yapan kimsenin karşını ver. Tabii herhalde. Ver. yani şeyi hak Ama vermesen daha iyi olur. Yani intikam alma daha iyi olur çünkü intikam intikam getirir. O onu öldür, öldür onu öldür dediğinde derken konsey dediğimiz sene sonra 40-50 kişi boş boşuna da gider. Bugün 300 senelik şeyler bak, kan davaları var, hala gidiyor. E, kan davası var. Ey Kâmi, benim karşılaştığım bu hal nedir? Çünkü ben sizi kurtuşa davet ediyor bu ne o adam söylüyor siz beni ateşe çağırıyorsunuz siz beni Allah'ın kufeliyim ruveybiyetini bu da bu sen ruveybiyetini dedi şeyde bir kiliseye tabi olmak, sahip yani onu kendine sahip edinmek. Mesela köylü kölenin rubiyyeti, rubiyyeti pahalı oldukları evet. evet. Bakalım, insanlar da. Fakat rabıta gibi. Rabıta köklü. Evet. Fakat tüm insanlar bizde biz biz Allah'a bağlıyız. Rubiyyet bizim Rabbimiz Allah'tır. Rubiyyet budur. Bir yere bağlanmak, bağlı olmak. Bir de, de rubriyetin çok özel bir manası, Allah'a mensup olmak. Allah'a, rubriyetin manasıdır. Allah'a mensup, kendini evlat etmek. Hiçbir surette tanımadığım nesneleri, nesne şeyler, parçalar, nesne, şey dediğimiz o bilimde varlıklar. Ona ortak tutayım diye çağırıyorsunuz, putlara çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, o mutlak Kadir'e, Kadir, her şeye muktedir olan, her şeyi yapabilmeye muktedir olan, Kadir'dir derler. Ee, çocuklara Kadir ismi koymamak lazım. O küçük yavru ismin ağırlığını taşıyamaz, hastaları hastalıktan kurtulamaz. Kadir'e, o çok yargıvericiye davet ediyorum sizi. Evet. O putlara değil de Allah'a davet edin. Allah'a gelin diyor. Sizin beni mutlaka tapmaya davet ettiğinizin dünyada da ahirette de hakikati hiçbir davet cereadı yoktur. Putların hiç kimseyi bir davet etme hakkı. Yok. Cansız niye neye çıkaracak, yok, yok, yok. Taştan, odundan yapılmış Şeyler, heykeller, meykeller, niye edaileceği edecek ki, onların hakkı yok çünkü zaten can, canlar yok, cansızlar. Hakikatte hepimizin dönüp gidişi Allah'tır. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, dünyada edindiklerimizi dünyada bırakacağız. Dünyada ne? büyük vücut, vücut da dünyada edindik. onu da dünyada bırakacağız. <gülüyor> Ruh Allah'tan geldi, Allah ebediyetten geldi, ezeliyete geçir. Haddi, aşanlar ateş yani bir şeyin haddini fazla açtır mı? Ateş yaranın ta kendini, bir insanı çok hızlıdır mı? Kana kaldır, bir, bir, bir, bir, bir tokat atar, bir şey yapar, çekeri bunu. bir insan da haddinden fazla bir şekilde ıı, tahkül etmemek lazım. Yapar ki insanları. Bunu öldürürsün, öldürürsün, canı olursun. Bütün emni geçer. Hiçbir şeyde haddi aşmak lazım, makul bir seviye. insanlıktır makul olacaksınız. Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum, çünkü Allah kullarını çok iyi görendir Yakın dedi, kıyamet yakında. çünkü kıyamet yakındır. Çünkü ebediyet içerisinde kıyamet <gülüyor> açısı mutlaka olacağından hep yakın diye bahsediyor. Şimdi bile artık dünya yani bu gidişi ve kaldırıcı da benzemiyor. Allah kullarını çok iyi görendir Allah'ın e, gör, galay, misas, e, görmektir. İşitmek, alan, görür, kalan bir ses nasıl bu da. Görür mü? İşitme. Semih Allah, duyar, işidir. Allah alimdir. Allah bulabilirsin kâinatı ve bir başına orada bir hasıl olsa, olsa değil, olacağını Allah bilir. Alimdir. Allah ilim sahibidir. İlim saygı olan Allah denir. Bilgin demiyorum. Bilgin başka. Alim her şeyi bilindir. Nihayet Allah onların kurdukları tuzakların felanlıklarından bu zatı korudu. Yani o saraya mensip olan o zatı o felanlıklardan, kötü tuzaklardan korudu Allah'ın ili. Hep korur olur. Firavun kavmi ise kötü azap koşut ederdi. Azaptan biri de e, ateştir. Ki onlar sabah akşam buna az olmayacaklar. Onlar her zaman ateşe ağzını bilecekler. Kıyametin kopacağı de Firavun hanadığını azabın en kötü en çetinini soruyorum. Demli Burada bir takım malumatlar var ama aşağı yukarı şurada ben biraz bunları okumadan açıyorum buradan, görüyorum. Kâfirler ateşin içinde birbirleriyle hüccetler gösterir. Deli birbirini Ya yani biz buraya niye geldik? Deli deli Hani Bir göster de deli deli gösterin diyecekler emir haksız geldik buraya gelesi geldik diye birbirine söylecekler çekişeceklerdir. Çekişir zayıf olanlar o büyük tasyağanlara şimdi cemiyetin her cemiyetin bir büyüğü, reisi vardır. işte emiri vardır, şeyhi vardır, dün başkanı var, kralı vardır. Onlara masılıyor. Biz sizin tebaanızdık. O halk e, cehennemin geleneği gibi biz büyüklik taslayanlara. Diyor ki biz sizin tebaanızdık. E, şimdi siz ateşten bir cüzünü olsun bizim, bizden savabilir misin Bu azabın bir kısmı olsun, biraz da bizden savabilir misiniz? Al alabilir misiniz? Bu silahatınız var mı? Hepsi. Onlar aynı kanla tabii. Onlar da o cennini